İbrahim Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 52 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, Aziz ve Hamid, üstün kudret sahibi ve her işi övgüye layık olan Allah'ın yoluna, Allah'ın yoluna Allah İstemez lerde ve yerdeki her şeyin sahibinin yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır kendilerini bekleyen o çetin azaptan ötürü vay o inkarcıların hallerine <gülüyor> ki ahirete inanmalarına rağmen bile bile dünyayı ahirete tercih ederler. İnsanları Allah yolundan çevirir de o yolu eğri büğrü göstermek isterler. İşte onlar haktan, doğru yoldan çok uzak bir sapıklık içindedirler. <Gülüyor> Peygamberi kendi milletinin lisanı ile gönderdik, ta ki onlara hakikatleri iyice açıklasın. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. O azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. <gülüyor> Musa'yı da halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın önemli günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Elbette bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için nice ibretler vardır. <Sessizlik> vakit Musa kavmine, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Çünkü O sizi, size en kötü bir işkence uygulayan, doğan erkek çocuklarınızı öldürüp, kızlarınızı perişan bir hayata zorlayan Firavun'un hakimiyetinden kurtarmıştı. Gerçekten bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. وَإِذَا أَذَنَ رَبُّكُمْ لَا إِشَكَرُوْتُمْ لَا أَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنَ كَفَوْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Ve düşünün ki, Rabbiniz şöyle ilan buyurdu. Eğer şükrederseniz, ben nimetlerimi daha da arttırırım. Ama nankörlük ederseniz, haberiniz olsun ki, azabım pek şiddetlidir. <gülüyor> Sözüne devam ederek, eğer dedi Musa, siz ve dünyada bulunan herkes kafir olsa, bilesiniz ki Allah'ın hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır. أَلَمْ <gülüyor> يَعْذِكُمَّ ümmetlerin Nuh, Ad ve Semut halklarının ve onlardan sonra gelip de Allah'tan başkasının tam tamına bilemeyeceği halkların başlarından geçen olaylardan haberdar olmadınız mı Elçileri kendilerine delil ve mucizeler getirdiler de onlar ellerini ağızlarına götürüp biz dediler Sizinle gönderilen talimatları kabul etmiyoruz. Çünkü biz bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir kuşku içindeyiz. <gülüyor> Peygamberleri onlara, hiç gökleri ve yeri yaratan, yüce yaratıcı hakkında şüphe edilebilir mi? O, günahlarınızı affetmeye çağırıyor, ve muayyen bir süreye kadar, size müsaade ediyor, mühlet veriyor, dediler. Onlarsa, siz dediler, bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsiniz. Siz bizi, Atalarımızın ibadet ettiği tanrılardan vazgeçirmek istiyorsunuz. O halde bize açık delil getirin. <gülüyor> <Sessizlik> Resulleri onlara, evet dediler, biz sizin gibi beşerden başka bir şey değiliz. Fakat Allah, peygamberlik nimetini kullarından dilediğine ihsan eder. Allah'ın izni olmadıkça size mucize göstermemiz mümkün değildir. O halde müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler. <gülüyor> Why not you know Biz neden Allah'a tevekkül etmeyelim ki gireceğimiz yolları bize o gösterdi. Bize verdiğiniz her türlü eza ve sıkıntıya sabredeceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler. <gülüyor> Filler resullerine dediler ki ya sizi yurdumuzdan kovarız yahut bizim dinimize dönersiniz. Rab de onlara şöyle vahyetti. Elbette biz o zalimleri imha edeceğiz. <gülüyor> Ve onlardan sonra o ülkeye sizi yerleştireceğiz. İşte bu, huzuruma çıkmaktan ve uyardığım azaptan çekinenler içindir. Resuller, Allah'tan yardım ve zafer istediler. Neticede her inatçı, zorba zalim hüşrana uğradı. İş bununla bitmeyecek, ardından o zorba cehenneme girecek. Orada kendisine kanlı irinli su içirilecek. <Gülüyor> Kutmaya çalışacak ama boğazından geçiremeyecek. Ölüm her yandan ona geldiği halde yine de ölmeyecek. Bunun arkasından da pek şiddetli bir azap daha vardır. <Sessizlik> üzerine inkar edenlerin durumu şudur Onların iyi işleri bir kül yığınına benzer Fırtınalı bir günde rüzgar onun şiddetle savurmaktadır Kazandıklarından hiçbir şeyi ellerinde tutamıyorlar İşte asıl kayıp asıl sapıklık budur <gülüyor> görüp anlamadın mı ki Allah gökleri ve yeri hikmetle ve ciddi bir maksat için yaratmıştır Eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir Allah. Allah'a göre bu sözü edilecek bir şey değildir <gülüyor> bakarsın, kıyamet gününde hepsi toplanarak, Allah'ın huzuruna çıkmışlar. Zayıflar, büyüklük taslayanlara, biz diyecekler, sizlere tabiyiydik. Şimdi siz, bize fayda sağlayıp da, Allah'ın azabından zerrece bir şey uzaklaştırabiliyor musunuz? Büyüklük taslayanlar şöyle cevap verecekler. Ne yapalım, Allah bize yol gösterseydi biz de size gösterirdik. Şimdi biz sabretsek de sızlansak da sonuç değişmez. Anlaşıldı. Bizim kaçıp sığınacağımız bir yer yok. <gülüyor> Hesaplar görülüp, iş tamamlanınca, şeytan onlara şöyle diyecek. Allah size doğru vaatte bulundu. Ben de size bir şeyler vaat ettim. Ama sözümden caydım. Doğrusu, benim size istediğimi yaptıracak bir gücüm yoktu. Sadece ben sizi davet ettim. Siz de çağrımı kabul ettiniz. O halde beni ayıplamayın kendi kendinizi kınayın ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz ben sizin daha önce beni Allah'a şerik yapmanızı da reddetmiştim elbette böyle zalimlerin hakkı gayet acı bir azaptır <gülüyor> İman edip, makbul ve güzel işler yapanlar, içlerinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirilecekler. Rablerinin izniyle orada devamlı kalacaklardır. Orada karşılaştıklarında, iyi dilek temennileri selam olacaktır. <gülüyor> Görmedin mi Allah, nasıl bir benzetme yaptı? Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit. Damları ise, göğe doğru yükselmiş bir ağaç gibidir ki, Do Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Düşünüp ders çıkarsınlar diye Allah insanlara böyle temsiller getirir. خبيثة خبيثة Kötü söz ise... Gövdesi toprağın üstünden kolayca çıkarılabilen, kökleşip yerleşmeyen değersiz bir ağaca benzer.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 Cehennem ne kötü bir yerleşim yeridir. <gülüyor> İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir takım ortaklar uydurdular. De ki, azıcık yararlanın bakalım. Nasılsa sonunda gideceğiniz yer ateştir. <Gülüyor> iman etmiş kullarıma. Namazı tam gerektiği şekilde kılsınlar. Alışverişin veya dostluğun olmadığı gün gelmeden önce, gizli ve açık şekilde kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan, nimetlerden bağışta bulunsunlar. Allah'ın the gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. Gökten yağmur indirip size rızık olsun diye onunla türlü türlü meyveler ve ürünler çıkaran da odur. İzniyle denizde dolaşmak üzere gemileri size rahmet eden, akan suları ve ırmakları da sizin hizmetinize veren odur. <Sessizlik> فاروا لكم طول انهاه واتخالقم شنت Mutad sihirlerini yapan, güneş ile ayı size amade kılan, geceyi ve gündüzü istifadenize veren doğdur. <gülüyor> O kendisinden dilediğiniz her şeyi verdi Öyle ki Allah'ın size verdiği nimetleri birer birer saymaya kalkarsanız onları sayamazsınız. Gerçekten insan zalim ve nankördür <gülüyor> ozen osman bir de ibrahim bir vakitler şöyle demişti ya rabbi burayı emin bir bende kıl beni de evlatlarımı da putlara tapmaktan uzak tut <Sessizlik> Onlar, butlar, insanların birçoğunu saptırdılar. Artık bundan sonra kim bana tabi olursa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse o da senin merhametine kalmıştır. Şüphesiz sen gafursun, rahimsin. bizim Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal mabedinin yanında, ekim bitmez bir vadide yerleştirdim. Ey bizim Rabbimiz! Namazı gereğince kılsınlar diye böyle yaptım. Ya Rabbi! Artık insanların bir kısmının gönüllerini onlara doğru yönelt. Onları her türlü ürünlerden rızıklandır ki sana şükretsinler. رب بنائك نكتك Bizim Rabbimiz, biz ister gizleyelim, ister açığa vuralım, yaptığımız her şeyi bilirsin. Zaten göklerde veya yerde Allah'a gizli kalan hiçbir şey yoktur. Elhamdülillahi <Gülüyor>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 Ey Rabbimiz, beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle. وَمَا نَسْتَحْسَنُ نَبْضُهُ فِي لَيْلٍ مَا يَمَلُّ O zanimlerin işlediklerinden sakın Rabbinin habersiz olduğunu zannetme. O sadece onların dehşetinden gözlerinin donup kalacağı bir güne ertelemektedir. <gülüyor> O gün onlar başlarını dikmiş, gözleri donup kalmış, kalpleri bomboş koşup dururlar. <gülüyor> günü hatırlatarak insanları uyar. O gün zalimler, ey bizim Rabbimiz diyecekler, ne olur bize kısa bir süre ver de senin çağrına uyma imkanı bulalım ve peygamberlerin izince gidelim. Peki daha önce hiç zeval bulmayıp sürekli yaşayacağınıza dair yemin eden siz değil miydiniz? إِنَّ مَن نَّظَرَ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Sizden önce kendilerine zulmetmiş olanların diyarlarına yerleştiniz. Onlara neler yaptıklarımız da size iyice belli oldu ve size meseller getirerek gerçekleri anlattık. <gülüyor> Onlar tuzaklar kurdular. Ama Allah nezdinde de onlara tuzak var. İsterse onların tuzakları, dağları yerinden oynatacak olsun. <gülüyor> İnnallaha <Sessizlik> Sakın Allah'ın peygamberlerine yaptığı vaatten cayacağını zannetme. Allah elbette mutlak galiptir, intikam sahibidir. Yevmün <Sessizlik> أدل الأرض غير Ön gelir, yer başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir. Bütün insanlar kabirlerinden kalkıp tek hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. <Gülüyor> gün suçlu kafirlerin birbirine yaklaştırılarak kelepçelendiğini görürsün. Gömlekleri katrandandır yüzden niise ateş kaplar niye <Sessizlik> insana kazandığının karşılığını vermek için diriltir. Allah hesabı çok çabuk görür. <Gülüyor> İşte bu Kur'an insanlara beli bir tebliğdir. Ta ki onunla uyarılsınlar, ta ki Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler ve ta ki aklı ve vicdanı temiz olanlar düşünüp ders alsınlar.